bizim Osmanlı şairlerinden birisinin söylediği gibi efendim bende metfundur deyil eflake fahreler demin. Yani bağrımda yattığı için göklere yeryüzü övünüyor. Peygamber Efendimiz bende diye. Dediği gibi efendim e, sakın küyü edepten e, sakın suyi edepten küyü mahbub hüdadır bu dediği gibi Nabi isimli büyük şairimizin Efendim, Allah'ın Habibi, Habibullah sevgili kulu Muhammed-i Mustafa'nın mescidinde olmak, şehrinde beldesinde olmak çok büyük bir şeref. Siz e, sevgili dinleyicilerimize de temenni ediyorum. Bu güzel, e, mübarek, e, muhteşem, nurlu e, mahalleleri e, hac yaparak, Peygamber Efendimiz'i ziyaret ederek inşallah sizler de görürsünüz. Bu güzel günleri yaşarsanız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 Hemen e, herkes biliyor. Hatta satıcılar efendim rakamları söylerken karşıdan gelenin Türk olduğunu anlayınca Türkçe rakamlarla söylüyorlar efendim. E, kendisi Türkçe bilmese bile rakamlar Türkçe e, esnaf öğrenmiş ve ona göre oluyor. Çok tatlı günler ve tabii hacılar da yavaş yavaş hacı yapmış oldular. Hacı ekber yaptılar yani normal bir hacı sevabının 70 kat fazlası olan. Bir e, hac oldu bu sene. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyurmuş. Eğer hacıların Arafat'a çıktığı gün cuma günü olursa o zaman hacı ekber oluyor. Hacılar bu hacı ekberi yaptılar. Daha önce de Medine-i Münevvere'yi ziyaret etmiş olanlar olabilir. Onlar ciddiye geçip Türkiye'ye döndüler. tabii siz Türkiye'den e, zaman zaman e, tanıdıklarınız, hacıları karşılıyorsunuzdur.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 mübarek bir mücahit olmuş ve çok büyük başarılar sağlayan bir insan haline gelmiş. Hepinizin duyduğu bir isim olduğu için dün akşam da okuduk onun için söyleyebilirim. Biliyor musunuz ki Peygamber Efendimiz'le en büyük böyle acı ve çok ceza verici mücadeleler yapmış olan ve öldürülmüş olan Ebu Cehil'in Ebu Cehil, hepimizin bildiği Ebu Cehil Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oluyor.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 Medine-i vere ordu terdip etmiş getirmiş olan Ebu Süfyanlar ve diğer eşrafı, çok itibarlı soylu, hasetli, nesetli insanlar Hz. Ömer'i ziyarete geliyorlar. Hepsi Müslüman olmuş. Hepsi değişmiş. Hepsi hayatında öyle bir tevbeyle tevbe etmiş ki iyi Müslüman olmuş. emirül ül Müminin Hz. Ömer'e geliyorlar. izin istiyorlar, huzuruna girecekler. Ziyaret edecekler. Ama Hz. Ömer bilal Habeşi gibi Habeşistan'dan gelmiş ve Mekkelilerin kölesi olduğu bilinen köleyken efendim, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in parasını verip e, ödeyip satın alıp da azal ettiği bir şey, işçi yani Bilal-i Habeşi'yi Sühey ve Rumi gibi insanları öncelik e, tanıyıp huzuruna almış. kureşliler şaşırmışlar demişler ki ya biz Kureyş'in ensabı e, çok güzel olan soylu kişileriyiz, eşrafındanız şu emirül mümininin yaptığı işe bak ben ömrümde böyle gün görmedim ne biçim işti? en soylu insanlar kabuda bekliyor ama köleler onların köleleri yani emir mümininin huzuruna alınıyor ne acayip iş deyince Efendim birisi kalkıyor diyor ki bakın arkadaşlar biz birisini azarlayacak ve birisinde kusur bulacaksak kendimize kusur bulalım Allah'ın emri ve daveti hepimize eşit olarak geldi Allah'ın tebliği İslam dini hepimize eşit olarak geldi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 Onlardan manevi bakımdan öne geçtiği gibi bir duruma biz düşmeyelim. Biz de Allah'ın dinine hizmet edelim, efendim canla başla çalışalım. Maddi ve manevi bakımdan Allahü Teala Hazretlerinin efendim dinine var gücümüzle ederek hizmet ederek cihad ederek efendim Allah'ın rızasını kazanma çalışalım diye biz de buradan kendimize bir pay çıkartabiliriz. Biliyorsunuz cihad deyince tabi hemen herkes.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 efendim e, Kafkasya'da efendim savaş tehlikesi var. Fiilen Ermenilerle Azeri kardeşlerimiz çarpışıyor. Bosna her fiilen sıcak savaş var. Dünyanın her yerinde Müslümanların efendim dertleri var, sıkıntıları var. E, Müslümanların birbirlerine yardımcı olması lazım. Bizim sevgili e, efendim mübarek alimlerimizden Mehmet Emin Erhoca e, Nevşehir'de, Sezaman otelinde e, sohbette ne güzel söylemişti. Bir kadın tek bir kadın eğer e, Müslümanlardan tek bir kadın düşmanların eline esir düşse bütün İslam aleminin o kadını efendim kurtarmak için maddi manevi her türlü efendim imkanını harekete geçirmesi onların boynuna bir borç olur, bir farz olur diye söylemişti, salandan alkışlar kopmuştu. Yani bir Müslüman kadınının bile şerefi esir olmaması, düşmanın elinde olmaması o kadar önem kazanıyor ve dünyanın her yerindeki Müslümanların onun yardımına, elinden geldiği şekilde, nasıl yapabilecekse yardımı koşması gerekiyor diye efendim e, fıkıh, İslam hukuku, Allah'ın ahkamı bunu gösteriyor bize. O halde biz de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 Toplum da mutlu oluyor, hırsızlık olmuyor, rüşvet olmuyor, aldatmaca olmuyor, istismar olmuyor. Ve peynelmiler, münasebetler de intizama giriyor. Milletler birbirlerine şu fani dünya için yemeğe, efendim, yemek için birbirlerine saldırmaya girişmiyorlar. İslam olduğu zaman her şey efendim, toplum da düzene giriyor, insanın dünyası ve ailesi.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 Ne büyük kahramanlıklar yapıyor. Keşke vakit geniş olsa da. Onları da uzun uzun anlatsak. Nasıl tevbe ediyor içkiyi? Her gün içermiş. Sopasını yermiş. Hapse atılırmış. Ama gene fırsat bulduğumu gene içermiş. Ama nasıl tevbe ediyor? Nasıl cihad ediyor? Nasıl büyük başarılar kazanıyor? İşte hayatınızın büyük tevbesini, tevbe nasuhunu gerçekleştirmemiş iseniz gerçekleştirin. Eğer o gerçek... Tevbeyi yapmış Allah yoluna yönelmişseniz, o yolda yürümekteyseniz, o yolda sebat edin ve kalitenizi, İslami kalitenizi yükseltmeye gayret edin. allah Teala Hazretleri sizi hem ruhen hem bedenen, hem ailece, hem tüm toplum olarak, hem bütün dünyadaki insan nesli ve efendim insanlık olarak efendim hepimizi, hepimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. allah Teala Hazretleri size gönlünüz, gönlünüzce, gönlünüzün muratlarını ihsan eylesin.